Vahap Tuncel. 92.5 Radyo Bucks'ta sizlerleyim. Radyo Bucks, Radyo Bucks, İyi günler Radyo Bucks dinleyenleri bir tarım gerçeği programda tekrar karşınızdayım. Bu haftaki konuğumuz Doktor Adnan Özçelik, Sayın Özçelik ile bugün Türkiye'deki Antalya'daki kesme çiçek sektörünün durumunu, sorunlarını ve geleceğini tartışarak mevcut sorunlara çözüm bulma konusunda elimizden geldiğince düşünce, fikir üretmeye çalışacağız. Sayın Öztürk'e sohbetimize geçmeden önce geçen haftanın önemli iki konusunu siz değerli izleyenlerimize paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda kamuoyuna sıkça buğday fiyatları konusunda tartışmalar yaşandı. Bunlar kamuoyunu, gündemini işgal etti. Hepinizin bildiği gibi Antalya bu sezon, bu ilkbaharda çok ciddi anlamda bir yağışlı sezon geçirmişti. Ve bu aşırı yağışlara bağlı olarak bizler açıların su diye tanımladığı zarar nedeniyle Antalya sahilinde özellikle buday veriminde ciddi düşüşlerin yaşandığını ve yeriye bu zararın %80'lere ulaştığını hep birlikte biliyoruz. Geçmiş yıllarda 500-600 kilogram kadar verim alınırken bu yıl bu alanlarda 150 kilogramda sınırlı kaldı ortaya çıkıyor. İşte bu dönemde hükümetin, Tarım Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi buğday fiyatını maliyetine yakın bir şekilde açıklaması, çiftçileri kara kara düşündürmeye ve bu işle ilgili meslek olanın da bir anlamda feryadına neden oldu. Konuyla ilgili Tuzop yani Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Antalya Ticaret Borsası, bu ilk defa fiyatların düşük günü dile getirerek bu konuda önlem alınmasını dile getirdiler. Biz de Ziraat Mönster Odası olarak gerçekten eğer Türkiye'nin gelecekte buğdayda, tağılda dışarıya bağımlı olmasını istemiyorsak, maliyet fiyatlarının üzerinde bir fiyat verilerek buğday üretimi mutlaka teşvik edilmesini ve bir anlamda piyasadaki müdahale kuruluşu olan Toprak Master piyasada daha etkin görev alarak bu sorun üzerine gitmesini beklediğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Diğer bir önemli konu ise bu yıl Antalya'nın sorunu olarak görülen ama gelecektir tüm Türkiye'nin sorunu olmaya dair. Domates küveti dediğimiz Tuta-Apsaluta zararlısıyla ilgili yaşanan yoğun tartışmalardır. Tarım kesiminin, tarım sektörünün temsilcileri bu zararla ilgili tartışmaların birçok platformda ele alındığını, bazı e, televizyon programlarında konuyla ilgili yayınların yapıldığını da tanıklık ettiler. tuta absoluta, bugüne kadar, bu yıla kadar e, Antalya'da o görülmeyen, Türkiye'de görülmeyen bir zararlıydı. Yunan Amerikanlı orijinli bu zararlı önce İspanya, Avrupa'ya, Yunanistan arkasından da geçen yıl Türkiye'ye gelmişti. Ve bir, an, bir açıdan da bir bakıma da geçen yıl gerekli tedbir alımı için çok hızlı bir şekilde yayılarak bu yıl yaptı. Bu zararlı domates bitkilerinin hem yapraklarında, da gövdesi, meyvesine zarara neden oluyor dış karantinaya bağlı bu zararla gerekli mücadele yapması, tedbir alınmazsa yurt dışında ihracatı da ciddi sıkıntıları yol açabiliyor. Çünkü e, bu Türkiye'den domates eden, ithal eden ülkeler bu domatesle bir tek tuta vuruna rastladıkları zamanda tüm parti geri gönderiyorlar ve Tanrım ve Bakanlığı'na yurt dışından gelen son tebliğler, son şeyler, yazılar Avrupa Birliği'nin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın da e, domates e, ithalatını tutayla bulaşık domates ithalatını durdurduklarını ortaya koyuyor. Tek şanslı nokta şu bu durumda domates üretiminin serada sonuna gelinmiş olması ve ihracatın büyülü ölçüde etkilenmiyor olmuş oldu. Fakat bu zararlı az önce söylediğim gibi bu yılın sorunu değil Türkiye'nin yerleşik zararlı haline geldikten itibaren tüm Türkiye'nin ciddi sorunu olacak. Antalya'nın sonra Türkiye'deki tüm domates alanlarına ciddi anlamda zararlara ulaşacaktır ve ihracatta gelecekte önemli bir sıkıntı olmaya devam edecektir. Bu anlamda bu zararlılığın önlenmesi konusunda bir başka televizyon programında derinliğine tartışmak, konuşmak istiyoruz. Fakat şimdiden özellikle başta Tarım Bakanlığı'nın çiftçi destek başlamak üzere çok ciddi tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu anlamda Tarım ve İşleri Bakanlığı'nın tüm etkilerini görev davet ediyoruz. Eğer değerli, evet değerli izleyenler, haftanın önemli iki konusuna kısa değindikten sonra bu haftaki konumuza geçmek istiyoruz. Sayın Doktor Adnan Öçelik programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, Adnan Bey sevgili dostum aynı zamanda uzun süre birlikte o da yöneticiliği de yaptık sizinle birlikte evet. ee, çiçek nedir? yani toplum açısından ne ifade eder? sadece güzel duygularının bir ifadesi midir? yoksa e, yaşamı kolaylaştıran insanları moral değer olarak yükselten bir obje midir? veya sadece para kazanmaya yerli bir araç mıdır? bunu kısaca bir seyircilerde paylaşır mısınız? çiçek her şeydir üzüntülerimizde, sevinçlerimizde e, kullandığımız karşıyamızdaki kişiye her zaman olumlu e, yansıyan sevgiyi dostluğu yumuşaklığı ifade eden yani yenmedi e, içmediği halde en az e, insan besine kadar gıdası kadar yaşamda gerekiyor olan gerekli ve etken bir madde <gülüyor> obje Evet Türkiye çiçekçilik konusu ne noktada Antalya ile bağlantılı olarak açılıyor musunuz Türkiye'de çiçekçilik 1940'lı yıllarda İstanbul ve Adalar'da başlamış 1945 yılına kadar Yalova ve çevresinde yayılmış ilk önceleri 1975 yılında o dönemlerde İzmir ve çevresi 1985 yılından sonra da özellikle dış satıma yönelik çiçek üretiminde Antalya devreye girmiş ve bugün ihracatımızın büyük çoğunluğu %90'ına yakın kısmı Antalya'dan yapılmaktadır ee, ilk yıllarda 1985 yılında Ege Tarım diye bir firma 70 dekar bir alanla başladı. Her yıl bir önceki üretim yılını katlayarak 1990-91 yıllarına kadar üretim alanı e, 2500 dekarlara çıktı. Daha sonra bir duraksama devresine girdi e, kesme çek sektörü. E, belli bir oranda gitti. Şu anda zaten 4000-4500 dekarlık bir alanda kesme çiçek üretimi Antalya'dan yapılmaktadır. Antalya'dan bahsediyoruz. Türkiye'de yani. ne kadar kesme Türkiye'de sürüyor? rakamlar aslında çok değişken. Ama 10-12 bin dekar hmm. civarında diyebiliriz. Aslında kesme çiçek sektörü değil. Bütün e, tarımsal e, girdiler için bunları da söyleyebiliriz. Tarımsal e, faaliyetler içinde söyleyebiliriz. Türkiye'de istatistiklerin çok yeterli olmaması, düzgün yapılmaması aslında bizim sektör içinde çok önemli. Çünkü ileriye yönelik hedefleri koymada, projeleri, projeksiyonları çizmede istatistikler çok önemli. İstatistik açısından son yıllarda biraz düzelme olmasına rağmen geçmişe yönelik istatistiklerde çok sağlıklı değil. Ama Antalya'da Yaklaşık 5000 dekarlık bir süs bitkileri üretimi içerisinde 4000-4500 dekarı kadarı ihracata yönelik yani kesme e, üretimi Yani yönelik zakamlar şunu ortaya koyuyor. Yapıyoruz. Türkiye üretiminin yarısı Antalya'da. Evet. Aynen evet, sektörü evet, gibi. Kesinlikle. E, bu da Antalya'ya yakışan bir tablo diye düşünüyoruz. Çünkü biz her zaman Antalya'yı tarımın başkenti olarak tanımlıyoruz. Yani kesinlikle. modern teknolojinin kullanıldığı tarımın başkenti olarak tanımlıyoruz. Bu e, kesme içecek üretimin <gülüyor> affedersiniz, ağırlık olarak hangi çeşit yetiştiriliyor? Kesinleşecek üretiminde ihracata yönelik üretimin ilk başlangıçta yıllardan bu yana karanfil en ağırlıklı bitki. Karanfil çok kanaatkar bir bitki. E, yetiştiriciliği daha kolay. kolay Bizim topraklarımızın e, pH değeri kirece oldukça yüksek ve kirece dayanıklı bir bitki. E, topraklarımızdaki pH'in yüksekliğine dayanıklı bir bitki. Kanaatkar bir bitki oluşu, yetiştiriciliğinin kolay oluşu yaygınlaşmasında çok önemli bir faktör. Yani tabii, istemiyor herhalde. Kesinlikle yani tabii bütün çiçekler için, kesme çiçekleri için modern teknolojileri kullansanız daha iyi verim alabilirsiniz. Ama dediğim gibi karanfil oldukça kanaatkar, ısıtmaya gerek duyulmayan basit yay çatılı seralarda yapılabilmekte. Antalya'daki kesme çiçek üretiminin asıl önemli noktası Türkiye'de ilk defa işletme düzeyinde çiçekçiliğin Antalya'da başlamış olması. Normalde Antalya'da da var şu anda belki küçük aile işletmeleri şeklinde çiçekçilik ama asıl önemli olan büyük işletmelerin e, yani büyük mevzatları yurt dışına yönelik üretimi yapılan Antalya. Antalya büyük Hı -hı. çiçekçilerin büyük işletmelerin kurulduğu 100 dekar, 50 dekar ve üzeri işletme şeklinde tarım işletmesi şeklinde ilk e, kurulan ile Antalya. Aslında örtü altı yetiştiriciliğine kesme çiçek sektörünün katkısı çok büyük olmuştur bu 85'li yıllarda siz de bilirsiniz 80'li yıllardan 85'li yıllardan önce örtü altında e, ağaç konstrüksiyonlu seralar vardı hala genelde küçük aile işletmeleri küçük seralar, alçak seralar şeklinde hatta e, çok, bir kısmı e, kuzey duvarları taştan dağıdı evet. E, evet o şekildeydi ama 1985 yılından sonra ihracata yönelik üretiminin başlamasından sonra örtü altı yetiştiriciliği bir e, işletme e, şeklini aldı büyük alanlarda geniş miktarda o döneme göre son teknolojileri kullanarak yapılan üretim şekline geçildi. Aslında örtü altı yetiştirilir, yani sebze de dahil son yıllarda fertikasyon mesela şeyle girmiştir, süs bitkileri işletmeleriyle girmiştir örtü altı yetiştiriciliğine. Bu Hı. çok önemli bir şeydir. Yani gübrenin suyla birlikte bitkiye verilmesi olayı e, süs bitkileri işletmeleriyle girmiştir. Kesme çiçek üreticilerinin e, işletmeleri e, sayesinde girmiştir. E, bu açıdan Antalya e, kesme çiçek üretiminin merkezidir diyebiliriz yani şu an için. Bir şey sorabilir miyim? E, bu üretilen çiçeklerden e, Türk toplumu, Türk insanı evine bir buket alıp eşine kızına götürebiliyor mu? Yoksa biz bunları daha çok Ruslar, Ukraynalılar, İngilizlerim için üretiyoruz. Neden böyle oluyor? Ya şimdi e, yani ekonomik etmiştim mutlaka tabii, bağlantı ü, ü, ü, ü, ü, var ama. Kesinlikle ülkemizde e, kesme çiçek, çiçek tüketimi e, çok az. E, bir Almanya'da, bir İsveç'te e, kişi başına çiçek tüketimi 60 dolarlar, 80 dolarlar civarındayken bizde yarım dolar civarında kesme çiçek tüketimi. 80 dolara yarım. Evet, dolar. yarım dolar civarında. Tabii ki bu e, ekonomik. E, e, Gelişmişlikle ilgili aynı zamanda tabii çiçek kültürü de çok gelişmemiş. Bu konularda ayrıca çalışılması lazım belki de. Ben de kültürün yanı sıra evin ekmek götüremeyen adamın çiçek götürme konusunda biraz çekinliğe davranacağını düşünüyorum. kesin Bu hepimizin sorunu kesinlikle. bir anlamda bunun giderilmesi lazım. Tabii ki biz çiçek sektörünün gelişmesi bu alanda Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri olmasından arasında olmasını istiyoruz ama... Bu gelişmenin sağlanması için bir anlamda diğer sosyal politikaların da gözetilmesi Türkiye'nin e, ekonomik sosyal da güçlendirilmesine ihtiyaç var gibi görünüyor. E, sayın Öztürk'e... Şey, belki araya girmek gibi oluyor. Kesme, kesme çiçek sektörü istihdam yaratma açısından e, çok önemli bir sektör. İş gücü kullanımı çok fazla bir şekilde. İşsizliğin %14'lere %15'lere vurduğu bir dönemde ve İslam yaratma açısından bu sektörün geliştirilmesi gerekir. İş gücü e, yaratma açısından. E, bu açıdan e, çok önemli diye düşünüyorum. Çiçekçiliğin geliştirilmesi e, çok önemli. Bir şeyi merak ediyorum. bu. Çoğu ihraç ediliyor dediniz ama ben elimdeki e, Tarım Bakanlığı'nın istatistiklerine baktığım zaman karanfilde e, yıllar içerisinde 2006 ile 2009 kıyaslandığında ihraç edilen karanfil sayesinde bir düşme var. Maliyetler mi yükseliyor yoksa pazar mı kaybediyoruz neden bu oluyor? Anlatıldığı yani gibi Kenya'nın veyahut Afrika ülkelerinden gelen diğer ülkelerden Kolombiya'dan gelen çiçekler daha mı kaliteli daha mı ucuz üretiliyor? O açıdan bakmamak lazım elbette çiçekçilikteki girdi e, fiyatlarının çok yükselmesi üretim alanlarında ve üretim miktarlarında düşmeye neden olmuş olabilir bazı şey dönemler yaşanıyor, kriz dönemleri yaşanıyor. Ancak zaten belli bir yıldan bu yana çiçekçiliğimiz durağan halde gidiyor. Yani biz 1985'lerden 1992'lere 93'lere kadar olan dönemdeki hızımız bugün olsa bugün üretim alanımız belki bizim 25-30 bin dekarlara çıkması lazım. Ya yani şu anda o hız yok. Hayır ya. benim öndeki ha, rakamlar 2006-2007 yıllarındı. E, 315 milyon 316 milyon dalken 2008'de bunun 293 milyon dala indiğini gösteriyor. Belki dolar yes. densinden top değer olarak bir kendini koruyor yükseliyordur ama evet. ben, çiçek sektöründe bu işten vazgeçmem var yani ciddi başka bir dallara, sorunları mı var yani bunların? Başka dallara geçiyor olabilir. Başka mesela gerbera üretiminde bir artış var bunun yanında. Hı -hı. Diğer çiçeklerde bir artış var ihracata yönelik şey olarak giden çiçek deseninde bir farklılık var. Eskiden beri bizim en büyük sorunumuz çiçekçilik konusunda tek çiçeğe bağlı kalışımızdı. Karanfile bağlı kalışımızdı. Üretimimizin, üretim alanlarımızın %80'i 90'ı karanfil, ihracatımızın %80'i 90'ı yine karanfil. 1900 sanırım 96'larda olacak bir don olayı yaşandı. Bu don olayında karanfil tomurcukları çok büyük bir zarar gördü ve sektör büyük bir kriz yaşadı. Yani bizim çiçek fiyatlarımız, şeylerimiz dibe vurdu yurt dışında ve çiçekçiyeliğimiz için kara bir yıldı. Bu, bunun nedeni çok ıı, tek çiçeğe bağlı kalışımız. Bunun yanında farklı mesela kalemlerimiz olsa belki bu sektör o kadar çok ıı, şey yemeyecekti, darbe yemeyecekti o dönemlerde. Ya geçmişte bu işte uğraşan çok büyük firmaların bu işten vazgeçtiklerini biliyoruz, evet, yeni an... firmaların girdiğini biliyoruz. Ve yine ben ıı, 1980'den bu yana tarım sektöründe çalışan bir ziraat mühendisi olarak şunun da farkındayım. Yani kesme çiçek sektörü ilk yıllardaki gösterdiği gelişme, ivmeyi şu anda gösteriyor. Yani alan olarak da sınırlandı. ihracat miktarında bir Kesinlikle. tıkanma var. Evet. Yani gerçi bazı firmalar sürekli sağlamak adına Isparta'da Burdur'da üretim denemeleri yaptıra Burdur çok başarılı olmadı ama Isparta'da şu anda yaz döneminde de evet. pazarda devamlı sağlamak adına bir üretim yapılıyor ama bu kesme çiçek sektöründe ee, sorunlar devam ediyor gibi görünüyor. Evet. Az sonra bu sorunlara değineceğiz ama ben kısaca az önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben bunun bir kere daha üzerine basılmasını, basarak ifade edilmesini önemli buluyorum yani tarım sektörü giderek kan kaybederken, tarımda iş gücü sürekli olarak büyük kentlere ve araçlara göçerken e, kırsalda insanı tutabilmek bir anlamda önemli ve bunun yollarından birinde az önce dediğiniz gibi emek yoğun bir işletme türü olarak çiçekçi önemine yani çok evet. Büyük istihdam yaratıyor. Hakikaten dedikkenize katılıyorum. Bugün doğudan, günü doğudan ya da Çanadolu'dan yönen birçok aile Çek işletmelerinde e, bu çalışarak hem ev, öğrenmek götürüyor hem de bu tarım sektörünün e, ciddi anlamda gelişmesi için katkı koyuyorlar diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenler Adnan Ösülke sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir müzik arası. Arkasından yine çiçek sektörünü sizlerle birlikte paylaşmaya konuşmaya devam edeceğiz. Radio Bucks. Radio Bucks. Vay parma istemem Kimse gelmesin yanıma dertliyim dertliyim dertliyim dertliyim bir gülü sevdim bir onu sevdim tek nefsimlikmiş ağlı geçti verdi Geleme dedim, kavu gitme dedim, söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim, tek mefzilikmiş ah hiç verdim. Geleme dedim, kavu gitme dedim, söz dinlemedi. What touch you very Dimlikmiş. Ah gitmedim, gel etme dedim, kav gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçındırdı. Radyo Bax, Radyo Bax. Ben Vahap Tuncer 92.5 Radyo Bucks'ta sizlerleyim. Radyo Bucks, Radyo Bucks. Ben Vahap Tuncer 92.5 Radyo Bucks'ta sizlerleyim. Bu ülkenin ağdılık insanları Size Cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölgeyi. Her gün Cumhuriyet'le birlikte ait.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 Bu ülkenin aydınlık insanları size cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz. Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölgeği. Her gün cumhuriyetle birlikte varız. Sesli gazete hafta içi her sabah saat 08:30'da ve akşam saat 18:15'de radyo bankıda. Ümit Zileli ile. Sesli Gazete. Sonra nedir bu layıklık anlar şuna? Bir tarih edin diyorsunuz. bu ne böyle şey ya? Dini de istismar verip. toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Çit televizyona iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Ben Vahap 92.5 Radyo Vaks'ta sizlerleyim. Tekrar merhaba Radyo Vaks dinleyenleri. Ee, bir Tarım Gerçeği programıyla tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz... Doktor Adnan Özçelik Doktor Adnan Özcelik Türkiye'deki çiçek uzmanlarından birisi. Uzun yıllar Batı Arkeoloji Araştırma Merkezinde çiçek konusunda çalışmaları yapmış ve Türkiye'ye çok değerli bilgiler, araştırmalar kazandırmış bir arkadaşımız. Mola vermeden önce, müzik yarası vermeden önce çiçek sektörünü tanımlamaya çalışmıştık. Bu bölümde ise kısaca çiçek sektörünün sorunları nedirdir? Bunları tartışmak değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'deki kesme çiçek üretimin yapısal sorunlarına baktığımızda çoğunun küçük işletmeler şeklinde olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 2-3 tekar büyük aile işletmeleri var ama bunun yanı sıra az önce Sayın Özeri'nin de söylediği gibi Antalya'da dış dışına ihracat yapan ve metropoller üretimi yapan büyük işletmeleri de görüyoruz. Bu sorunların aşılması konusunda zaman zaman çiçek sektöründen maliyetlerin <gülüyor> yüksek işlerin, iş gücünün maliyetin yüksek nedeni bir takım şikayetler geliyor. Bunun yanı sıra Özellikle sahil kesiminde, Antalya'da e, çiçek üretim yerleri için, yeni alanlar için, alan sıkıntısı çekilerek organize tarım bölgelerinin, organize çiçek üretim bölgelerinin kurulması konusunda da talepler geliyor. Az önce söylediğim bu yapısal sorunlar ve talepler e, doğrultusunda çiçek sektörünün sorunları nelerdir ve beraberinde çözüm nelerdir bunları bize paylaşır mısınız? Sayın evet, Sizin de belirttiğiniz gibi e, çiçekçiliğimiz genelde küçük aile işletmesi yapısında diğer e, sebze üretim alanlarımızda, ört altı alanlarımızda olduğu gibi. Ve çiçekçilikte diğer bir e, yapı şeyi, kiralık arazi kullanım yaygınlığı fazladır. E, bunun e, küçük işletmelerin, üretim gelidelerinin ekonomik e, kullanımı ve pazarlama olanaklarının arttırılması, kiralık e, arazi arayışının son bulması için e, süs bitkileri ihtisas organize e, sanayi bölgelerinin oluşturulmasında yarar vardır. Bu e, talep edilen haklı bir e, taleptir. E, bu tarım topraklarının korunması, pazarlama organizasyonlarının sağlanması, üretimin kayıt altına alınarak haksız rekabetin önlenmesi süs bitkileri organize sanayi bölgeleri sayesinde sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum. E, ayrıca üretim bölgelerinde dış satıma yönelik projeli yatırımlar desteklenmelidir. Hazine arazisi tahsisi, vergi muafiyetleri ve teknoloji kullanımında belirli muafiyetler getirilebilir bu konuda. E, bir de e, sero teknolojilerimiz 1985'te kullandığımız aynı seraları şu anda da kullanıyoruz. Gerek ihracatımızda, bu sözlü seralılık yasadımızda çok da e, mükemmel yapılar olmadığı söylenebilir yani yay çatılı basit seralar bir Kesinlikle. Diyeyim. Ama e, sebze sektöründe bugün 5-6 bin dekar topraksız tarıma, modern seraya geçildiği halde e, başlangıçta ileri teknolojiyi kullanan e, örtü altı kesme çiçek sektörü bugün aynı yerinde saymaktadır. Aynı seraları kullanmaktadır. Aynı teknolojiyi kullanmaktadır. E, kendisini çok yenileyebilmiş diyemeyiz. Ee, o da üretilenin e, bitkinin çoğunun karanfil olmasına mı kaynaklı? Karanfil yani? olmasından kaynaklı. Nazlı bir etki olsaydı belki teknoloji e, için kalender diyorsun her şey değil. Evet kalender ama işte farklı bitkilere de kayma eğilimimiz, yatırım yapma e, meyilimiz yok. O, o büyük bir e, sıkıntı diye düşünüyorum kesme çiçek sektörü için. E, üretim gerilerinin yüksek olması maliyetleri yükseltmekte ve işletmelerin karlılığını azaltmaktadır. Süs bitkileri işletmelerinin birer ticaret hane olarak görülmemesi gerekir. Burada kullanılan su, elektrik, doğalgaz, katı ve sıfı yakıtta sanayide bazı sektörlere uygulanan emsalleri gibi daha düşük fiyatlar verilebilir, kullanılabilir. Aslında bu tüm tarım sektörünün talebi ihtiyacı. Kesinlikle, bütün Sera, tarım sektörü. Sebze de bu destek verilmeli. Yani. Zaten sorunlar. E, ayırt edilecek sorunlar değil. Yani tarımın genel sorunları içerisinde sayabiliriz. Çok önemsediğim bir konu var. Geotermal enerjinin olduğu bölgelerde mutlaka örtü altı süs bitkileri üretimine verilen yatırımlar teşvik edilmeli. Çünkü bizim çiçekçilik sektörümüzün en büyük sorunu olan tür zenginliğinin, tür çeşitliliğinin olmaması ısıtma maliyetleri ve diğer serinletme maliyetlerinin çok yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır. Antalya'da yaz aylarında üretim problemi yaşanabilmektedir diğer türler bazında. Ama bir jeotermalin bulunduğu daha yüksek yerlerdeki yerlerde birçok ürün türüne Yıl boyu üretimini yapmak mümkün olmaktadır. Yani yazın doğal koşullarda üret, kışın ısıtarak o fırsat koşulları, koşulları sağlayabilirsiniz. Evet. Bu açıdan jeotermal e, enerjinin olduğu bölgelerde altyapı çalışmaları desteklenebilir. E, projeler desteklenebilir. Desteklenmelidir. Biraz önce de bahsettik. Süs bitkileri iş tüketimi birçok ülkeden çok düşük seviyededir. Bunun arttırılması için çeşitli yollar e, denenebilir. Belediyeler e, çiçek satış yerleri için e, köşe başlarında çiçek satışlarına izin verebilir. Bu noktada bir şey ifade etmek istiyorum. Evet. Geçen de e, Ticaret Sanat Odası'nda bir toplantıydık. Orada e, Ticaret Borsası Başkanımız da vardı. Her iki oda başkanla bir sohbetimizde. Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda bir görüşme yapılarak Antalya'nın merkezi yerlerinde. Aynen Ankara'da, Sakarya'da, İzmir'de, Konak'ta olduğu gibi çiçek satış yerlerinin kurulması yani geçici yerlerin evet. ve buradan da halkın çiçekçi daha çok karşılaşarak yüz yüze gelerek e, ticareti bir tarafa e, insanların çiçekçi bir araya gelmesi, duygularını daha rahat ifade edilmesi, yani topluma barışçı bir e, ortamı yaratılması konusunda bir çalışmadır. Ben öne yani. Evine geçerken yanında çiçeği görse, e, açıkta satılan bir çiçeği görse belki alıp götürme ihtiyacını duyacaktır diye düşünüyorum. O, o durum gelişecek. Ama buna da bunun. çiçek esnafının ciddi itirazları varmış. Zaten Elbette. yeterince satış yapamıyoruz. Elbette. O şekilde ucuz çiçek pazarlanırsa biz hiç satamayız diye bir yaklaşım var. Ama belki esnafı da koruyan bir çözüm getirilerek yani belki de çiçek esnafına bu şekilde ruhsat almış iş yerlerini, bu tür satış yerlerinizin konusunda Ve onların o süre bir gruba verilerek yani bunları da mağdur etmeyecek bir yapı getirilir diye düşünüyorum. Elbette. Yani. Hem üreticiye hem çiçek esnaf, çiçekçi esnafını mağdur olmaması gerekir. Üreticiden çıkan Ürünün kat kat üstünde tüketiciye ulaşıyorsa bu problem var demektir arada. Bunun makul seviyelere inse inanıyorum ki hem çiçekçi esnafı kazanır hem üretici kazanır diye düşünüyorum. Sayın öncelik bu üretimle ilgili sorunları değinir. Sağlığınızı sağlık. Yani yeterince arazimiz yok, üretim giderleri yüksek. Dolayısıyla jeotermal enerji gibi ucuz enerji kaynaklarını kullanarak e, çe, çeşitliliği sağlayamıyoruz. Karanfil'e çakılı kaldık. Bunun üstüne çok fazla çıkamadık. Bunların yapılması gerekir. Peki e, yurtdışında ihracat nasıl gidiyor? Yani ben e, bildiğim kadar eskiden Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinde İngiltere'ye falan e, çiçek satarken, yine elimdeki istatistikler. İngiltere'ye giden ihracatta bir şeyin daralmanın olduğunu, Hollanda'da bir azalma olduğunu, Japonya'da, Macaristan'da bir daralmanın olduğunu, bunun aksine Romanya, Rusya Federasyonu Ukrayna'da atışların görünüyor. Yani biz Avrupa pazarına daha önce girmişken neden o pazardan yavaş yavaş geri çekilmek zorunda kalıyoruz? Aslında Geri çekilme durumu söz ben sadece rakamları yorumladım. yani. Evet Hı -hı. geri çekilme söz konusu değil aslında. Yine Avrupa'ya ihraç ettiğimiz çiçek sayısı belki aynı miktarlarda. Hayır hayır bakın yani İngiltere şey 114 var. milyon 6 hayır hayır dalga 76 Yani yarı yarıymış. Yani. Hayır onu demek istemiyorum. 1985 yılında kesme çiçek ihracatına yönelik ihracatımız başladığı dönemde en büyük alıcımız İngiltere idi. %90'ını... Karanfilimizin İngiltere alıyordu yüzde seksen beşinci doksanını. Niye vazgeçti İngiltere bu işten? Vazgeçme yavaş yavaş. değil. Bunun yanında diğer pazarlar aranmaya başlandı. Elbette İngiltere'ye daha sonra e, Kuzey Afrika ülkeleri olsun, e, Güney Amerika olsun, orlardan çiçek e, ithali yapıyorlar diye düşünüyorum. Ama bu durumun aslında daha iyi bir durum olduğu rakamlar kesin. Maniler bakın 2006 yılında İngiltere 114 milyon dalken 2008'de 76 milyon dolaymış. Yine Hollanda'ya bakıyorum ben 28 milyon daldan Hollanda'ya göndermiş çek 13 milyon dalaymış. Bu 2006-2010 arası 2009 arasındaki 3 yıllık periyot olarak görüyorsunuz. Hı -hı. Ama 1985'ten bugüne kadar ki baktığınız periyoda geniş anlamda bakarsanız bu e, e, olumludur. Yani eskiden tek pazardı. Şu anda yüzde 90 İngiltere'ye gidiyoruz şeyimizin. Şu anda yüzde 30'u İngiltere'ye gidiyor bunun yanında Ukrayna, Romanya Hollanda ve diğer ülkelere çiçek satışımız dağılmış durumda. Herhalde bu konuda farkı düşünüyoruz. Ben diğerleri dağılsın, dağılmasını istemeyim. Yeni pazar bulunsun ama İngiltere'deki mühtarımız düşmeden yeni pazar bulsadık. Bir başka pazarlar yaratmışız. İngiltere'deki mal geri çekilmiş. Dolayısıyla bizim toplam ihracatımıza bir şey yok. Yani yıllardır Türkiye'nin kesmeyeceği içeriği ihracat daha önce 15 milyon şey civarındaydı. Şimdi 25 milyon dolar civarında değil mi? 24-25 milyon, yani. milyon dolar. 25 milyon dolar civarında. Yani hiç bir sıçrama yapamıyoruz. Yani aslında ülke olarak uygunuz. Yani mevcut pazarları koruyup yeni pazarların bulunması sevindirici bir şey olur. Ama ama yeni pazarlara baratür bu bazı ülkelerde bir geriye gidiş söz konusu. Aynı, aynı şey. Yani Çiçekçiliğimizin gelişme adını yavaş oluşturan kaynaklanan bir şey. Yani Hı -hı. üretimimiz çok fazla miktarda bu olup e, karlılık durumu, eski karlılık durumunu yakalasa elbette yeni pazarlar ve e, bulunan pazarlardaki üretim miktarlarımız belki e, satış miktarlarımız artacaktır diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani yaklaşık 50 ülkeye evet, yani gireceğiz yapıyorduk. Eskiden 3 e, ülkeye 5 ülkeye yapıyorduk. Yani çok sınırlıydı. Bu e, sıkıntı yaratıldı. Hayır, söylemek şey, ülkeye çıkmışız ama yine alan değişmemiş. E, e, e, evet. Giracat miktarında bir ciddi artış yok. Aslında evet. Bu yeni pazarla birlikte çok şey. Peki biz ihracatın yanı sonra ithalat yapıyoruz. Çiçek, hangi şeker ithal ediyoruz? Genelde e, tropik bitkileri, özellikle saksı bitkilerini e, de ithalatımız var. E, ham madde yani e, anaç materyal e, ki bütün bitkisel materyallerin Fideleri falan e, ithal ettiğimiz materyaller olarak e, ithal görünüyor. Biraz... Genelde kesme çiçek olarak ya da şey üretim e, ithalatımız e, e, çok fazla değil. Biraz de olabilir. Gülde bir azam ben rakamlara evet. bakarak konuşmayı seveyim bir insanım. Evet. E, elimdeki tabloda e, 2006 yılında Türkiye'nin taze gülünün 585 bin adet ithal etmiş. 2008'de geldiğimiz zaman e, 327.000'e düşüyor. Yani bir yarı yarıya bir azalma var. Türkiye'de e, gül üretimi mi arttı yoksa pahalı nedeniyle gül tüketiminden mi biraz vazgeçti? Evet. İkincisi evet. çiçek var. Dikkatimi çekiyor. Orkide. taze hmm. Bu genellikle varlık ailelerin e, varlıklı kesimin kullandığı bir çiçek olarak tanımlanır ama artık e, globalleşen dünyada öyle diyelim moda deyimli e, Türkiye'de de artık orkide zaman zaman çiçekçilerde görünmeye başlandı. Ve siz orkide üretiyorsunuz. Sözü bir anlamda oraya getirmeye çalışıyorum. Orkideye baktığımız zaman 2006 yılında 200 bin adet dışarıdan şey yapılmış yaklaşık orkide ithal edilmiş. Ama 2008'de geldiğinde 86 bin adete düşmüş. Ve yine elimdeki ihracat rakamlarına göre çok düşük de olsa Türkiye'nin 2008 yılında bir miktar orkide şeyi var söyleyeyim ihracatı var. Bu gül ithalatının çizgi fiyata ithalatının nedenleri Türkiye'de yeterince gül üretimimizde da orkide ithalatı neden yapılıyor günümüzde? Şimdi gül üretim alanlarımızda bir artış olduğu kesin. Üretim alanlarımızda artış söz konusu ve iç piyasada gül fiyatları yurt dışındaki fiyatlardan daha yüksek seyrediyor ithalat bu nedenle. ihracatımız mesela gül ihracatımız fazla yoktur bizim. Hı -hı. Ama bir e, Kenya'ymış, Zimbabwe'ymiş, Kuzey Afrika ülkeleri e, gül konusunda özellikle 1995'ten yılından sonra e, çok e, geliştirdiler kendilerini. Çok kaliteli. Topraktaki çireç miktarı ve pH oranı falan Elbette bunlar şeyi etkilemiyor. Etk yani, yani toprakta yetiştiricilikte problem bunlar. Ama e, gülü bugün topraksız yetiştiricilikte yet e, yapıyorlar. Yani çok kaliteli gül yetiştirmeye izin vermiyor diyorsunuz. E, evet yani neticede ama e, aslında ben, teknolojiyi kullanılsa, e, üretim maliyetleri şey olsa üretim miktarımızı aslında taktırırız. Yani özel olarak orkideyi konuşmak istiyorum. Çünkü dünyanın en güzel çiçeklerinden biri. Teşekkür ederim. Üretimi e, kısa bir müzik yarası arkasından Sayın Öztelik'e özel olarak orkideyi konuşacağız. Teşekkür ederim. Dünyalara bir dönüm. Ben seni sevdim, dünya lara bildirdim. El durdum kaşlarını, babanı babanı bildirdim. El durdum kaşlarını, el durdum kaşlarını, Seveceğim ki. Aldı hani zamanlar görmedim görmedim sevdim. Aldı hani zamanlar aldı hani zamanlar görmedim görmedim sevdim. Ben Vahap Tuncer, 92.5 Radyo Vaks'ta sizlerleyim. Evet, Radyo Vaks dinleyenleri Tarım Gerçeği programında tekrar karşınızdayım. Hatırlatmak istiyorum, Vahap'taki konuğumuz, çiçek konusunda Türkiye'nin önemli isimlerinden biri, Sayın Doktor Adnan Ölçelik. Şimdi, müzik arası vermeden önce program başından bu tarafa çiçekçilik sektörünün sorunlarını ve Türkiye'nin çiçekçilik alanında ne noktada olduğunu belirlemeye çalıştık. Programımızın son bölümünde e, Sayın Özçelik'ten e, Türkiye'deki iç piyasadaki pazarlama sorunlarıyla yaşanan sıkıntıları nelerdir kısaca buna değinmesini arkasından da az önce söylediğim gibi dünyanın en güzel çiçeklerinden biri daha doğrusu bakıldığı zaman yapma mı plastik mi yoksa e, doğal olarak mı olduğu anlamakta birçok insanın zorluk çektiği orkide konusunda ve kendisinin orkide macerası konusunda görüşlerini almak istiyoruz. Ee, Sayın Özçelik, Türkiye'deki çiçek sektörünün iç piyasada pazarlama konusunda yaşadığı sıkıntıların bildiğim kadarıyla kooperatör aracılığıyla pazarlanıyor evet. sıkıntı yaşanıyor diye evet. görünüyor Türkiye'de e, çiçek iç piyasaya iki tane çiçek e, kooperatifi SS Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile SS Çiçek e, Üretim ve Pazarlama Kooperatifi adında iki çiçek e, kooperatifi tarafından e, üreticinin çiçekleri değerlendiriliyor ee, çeşitli illerde satış mezatları var bu kooperatifleri son yıllarda fiziki şartları mezatların e, oldukça iyi duruma getiriliyor ancak e, Türkiye'de süs fitkisi üretiminin gelişmesine çok önemli bir paya sahip olan bu iki kooperatifin yeni gelişmelere paralel olarak farklı bir yapı içerisinde e, tekrar aktif olmak e, zorundadırlar diğer ülkelerdeki emsalleri gibi yeniden düzenlenmeli. Üretim bölgelerinde borsa mezat sistemi kurulmalı. Büyük tüketim merkezlerindeki mezatlar açık hal şekline dönüştürülmelidir diye düşünüyorum. Bu konuda gerçekten ihtiyaç vardır. Bir de çok fazla üyesi olan bu kooperatiflerin Üreticinin çiçeğini daha iyi değerlendirme açısından ihracat organizasyonlarının da yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani ee, ihracat, ihracat aracı üyeleri aracı kuruluşları ihtiyaç kalmadan yurt dışına direkt ihracat ya, yapabilmeli. Yapabilmedik. destek olmalı tabi. Kesinlikle. Yani. Yani, orkide neden aklınıza geldi? Ben sadece muhafemde evet. çalışırken orkide evet. konusunda e, denemeleri yaptığınızı, araştırmaları yaptığınızı biliyorum evet. ama ben sakaten kutlamak istiyorum arkadaşım olduğunuz için söylemiyorum bunu Türkiye çünkü orkide ithal ediyordu evet. son zaman ihracat da başlamış ama bu anda Türkiye'nin gerçekten bir müşt tüketim malı gibi görünse de bir yeniliğe bir yerli yatırımcıya ihtiyacı vardı teşekkür ederim bu sene ciddi anlamda serikteki seralarınızda daha önce fidan ürettiğiniz ya da sebze üretimi yapmaya çalıştığınız yerde bir orkide macerasına başladınız bu serüven ne noktada? Nasıl gidiyor bu orkide işleri? Evet. Ee, bildiğiniz gibi ben e, araştırma en üstünde 10 yıla yakın tropik bitkiler e, üzerine araştırmalarla yaptım. Son 10 yılımı orkide ve antruyum üzerine çalıştım. E, emekli olmadan önce de e, orkide üzerine, phalaenopsis orkidi üzerine çalışıyordum. Kesme çiçek phalaenopsis orkidi üzerine. Emekli olduktan sonra e, bilgi birikimimi, bu yönde e, kullanmaya karar verdim. Şimdi, çok sevdiğim yani bu Türkiye çiçekte, bunu Tayland'dan ithal etmeyebilir, Hollanda'dan ithal etmeyebilir, üretebilir ke, de dediniz. Hakikaten de neden gördünüz çiçeklerinizi, çok başarılısınız. Yani, dünya standartında çiçekler üretilebiliyor bu ülkede. Evet. Yani, bunun da yolu şu bilgiyi koyarsanız, bir birikiminiz varsa, evet. teknolojiyi kullanabiliyorsanız, tabii ki bir de pazar bulabiliyorsanız çünkü Türkiye'de evet. üretmek kolay, pazarlamak da çok gidişim, kımkara yaşanıyor. Ama ben bu yaptığınız için kadar şu açıdan önemliyorum ülke açısından. Eğer dışarıya sarım sektöründeki kim görev alırsa alsın, eğer yurt dışına giden bir sentim bir doların çıkışını engelleyebiliyorsak, bu ülkeye katkıdır. Bu evet. ülkenin güçlenmesine katkı koyuyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle bu ülkeye borcumuzun olduğunu düşünüyorum hala. Ben e, o konuda sevdiğim bir işi de yapmaya devam etme durumdan. Birçok dostum birçok arkadaşım emekli olduktan sonra ne işin var ne maceraya atılıyorsun al, e, emekli ikramiyeni koy bankaya maaşın iki kişi yetersiz gibi düşündüler ama ben o konuda bu e, sevdiğim işi yapmaya devam etmeye karar verdim ve şu andaki durumdan da çok memnunum. Orkide Phalaenopsis Orkide gerçekten çok hassas ve bilgi isteyen bir üretim özel e, seralar e, istiyor değil mi? Özel yani, seralar, yetiştir gerekti, elbette yani. yetiştiriciliğinde çok e, farklı şeyler var epifitik bitkiler diyoruz bu bitkilere e, epifitik bitki asalak olmadan başka bitkiler üzerinde yaşayabilen bitki kalın köklere sahip ...havayı köklere sahip... ...havada açıkta kalsa bile... ...havanın serbest neviyle beslenebilen bitkiler... Tek bir yani ...demek... Şey Bizim bir var. ...elin evet. ektiğini ekeceksin, elin ektiğini biçeceksin... ...elin aldığını alıp, elin sattığını satacaksın diyor. ...siz elin alıp sattığın, elin ektiğini ee, bir şey denediniz... ...bu e, sektörün... ...Türkiye'de gelecekte gelişeceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum... ...en azından ihtiyaç olduğunu düşünüyorum... E, ...şu anda Türkiye'de... ...kesme olarak falan üreten... ...tek kuruluşuz, tek firmayız... Ee, daha ziyade orkide saksı bitkisi olarak biliniyor Phalaenopsis orkide ve saksı bitkisi olarak itaat ediliyor ee, düğünlerde gelinlerin eline o saksılardan kesilerek belki kesmeyecek olarak e, orkideler veriliyor ama biz artık alternatifinin olduğunu düşünüyoruz konuza kanıtladık diyorsunuz <gülüyor> çok kaliteli bir şekilde çok iyi bir sunumla Bence, Bence de oldukça başarılısınız. Ben sizleri kutluyorum, eşinizi ve sizi kutluyorum. Gerçekten hı, hı. E, Türkiye açısından önemli bir şey imza attınız. E, bu orkide sektörünün e, gerekirse diğer yandaşlarınızla beraber geliştirilerek gerekirse bir kooperatif kullanarak çiftçi bazında da üretilmeye geçmesi çok önemli olacaktır düşünüyorum. Evet değerli izleyenlerimiz programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sayın özellikle bugün kesmeyecek sorunlarını tartışmaya konuşmaya çalıştık. Ee, sorunları şu başlık kar toplamak mümkün. Kesme çiçek üretiminin artması için yeni alanlara ihtiyaç var. Kesme çiçek kalitesinin arttırılması için jeotermal kaynakları, ucuz enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Jeotermalın yanı sıra bugün e, enerji üretiminde kullanılan, büyük kentlerde konuktan ısınmasında kullanılan doğal gazın sübans edilerek, bir anlamda desteklenerek çiçek sektöründe, tarım sektöründe kullanılmasına ihtiyaç var. Bunun yanı sıra herkesi kazandıracak bir yapının oluşturulması lazım. Yani içinde üreten işçinin, onun yarıcısının, bu şeyin işletme sahibinin ihracatçısının e, hepsinin kazandığı bir yapı oluşturulmasına ihtiyaç var. Bunun için de pazarlama kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra çeşitlendirilmesi gerekiyor. Yani tek karanfil ağırlıklı bir üretim yerine başka alanlarda üretim yapılması gerekiyor. Bugün e, sebze üretiminde kullanılan toprağı kültür üretiminin Gerekirse çiçek sektöründe uygulanması ve bu alanda yeni yatırımların, yeni teşviklerin verilerek bu alanın bir ayağa kaldırılması gerekiyor. E, bu yapılabildiği takdirde bugün sadece e, 25 milyon dolar civarında olan ihracatımızın 100 milyon dolara, 500 milyon dolara çıkarılabileceğini biz hep birlikte biliyoruz. Yeter ki bunun için gerekli olan yapı kurulabilsin, yeter ki bunun için... Küme tarafından, bakanlık tarafından gerekli destekler verilebilsin. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra anlayışın terk edilerek e, Türk tarım sektörünün mutlaka güçlü hale getirilmesi gerekiyor. En önemli e, sektörlerden biri olarak görünmese de e, çiçek sektörü de Türkiye'nin gelecekte önemli ihracat kalemlerinden biri olacak. En azından dışa bağımlılığınızı engellenmesinden önemlidir diye düşünüyoruz. Ve bu konuda aslında e, örgütlü bir yapı olduğu için de ne yapılacağı belli. E, sadece e, çıkarılan seslere, örneğin çiçek firmalarından, ziraat mühendislerinden, üreticilerden gelen seslere biraz daha kulak verilerek alınması gereken tedbirler konusunda biraz daha ciddiyetle yaklaşılması ve e, devletin, Tarım Bakanlığı'nın bu alanda üzerine düşen görevleri sorumluluk yönelik sistemini getirmesi mevcut sorunların açılmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Evet değerli dinleyenlerim. Bu haftada bir Tarım Gerçeği programını tamamladık. Ben Sayın Öztürk'e programımıza katılıp renk kattığı için kendisine çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, haftaya bir başka Tarım Gerçeği programında. Tarımın başka sorundaki gerçekleri ama sadece doğruları ve gerçekleri tekrar konuşmak üzere. Ee, hoşça kalın diyorum. Huzurunuzdan saygılar diliyorum. Ben Vahap Tuncer. 92.5 Radio Vakı da sizlerleyim.